Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri ben Kenan Başaran Bir haftalık aradan sonra tekrar paslaşmalarda sizlerle birlikteyiz Geçen haftaya şampiyonluk maçı damga vurdu Bugün de tek konumuz, e, ana konumuz daha doğrusu bu olacak. Futbol asla sadece futbol değildir. Klişesinin bir kez daha hayat bulduğu bir hafta sonu yaşadık. Galatasaray 2011-2012 futbol sezonunu şampiyon bitirdi. Fenerbahçe ikinci. Trabzonspor üçüncü ve Beşiktaş da dördüncü sırada tamamladı. Türkiye Kupası finali ise bugün Fenerbahçe ile Bursaspor arasında Ankara'da oynanacak. Bu maça da değineceğiz ayrıca. Dilerseniz cumartesiye gidelim ve cumartesi bütün Türkiye'nin konuştuğu ve hala da konuşmaya devam ettiği ama sahadaki futboldan ziyade olayların saha içinde ve saha dışında maçın bitiş düdüğünden sonra ve başlama düdüğünden önceki olaylar. Fenerbahçe evinde ağırladığı Galatasaray'dan şampiyonluğu alabilmek için çok uğraştı. Bundan önceki derbilerdeki futbolun aksine daha atak olan kazanmak için ihtiyacı da olduğu için daha ofansif oynayan risk alan takım Fenerbahçe'ydi. Buna karşılık e, özellikle kendi evinde çok baskın oynadığı halde iki bir kaybeden Galatasaray beraberliğin de kendisine yettiğini bildiği için daha e, temkinli hatta atağa çıkmaktan bile kaçınan bir görüntü sergiledi zaman zaman. E, bunu somut olarak birkaç pozisyonda gördüm. E, tanıklık ettim açıkçası. Ee, tam atağa çıkıyor takım. Anlamsızca bir e, geri pasla tekrar top çeviriliyordu. Ee, oyunun belli bölümlerde, Fenerbahçe'nin baskı kurduğu bölümlerde Galatasaraylar fual alabilmek için e, çırpınıyorlardı. Fual aldıklarında da mutlu oluyorlardı açıkçası. Çünkü oyun duruyordu. Tempo düşmesi temponun düşürülmesi sağlanıyordu. Ee, açıkçası bu e, bir önceki dediğim gibi derbilerdeki çok baskın oynadıkları halde istediklerini alamadıkları için böyle bir psikolojide hareket etmiş olmaları da anlaşılmaz değil. Kaldı ki Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz ve de şampiyonluğun belirleneceği terafisi olmayan bir mücadele. Kendileri açısından haklı gerekçeler olabilir. Maç sonundaki istatistiklere bakıldığında e, oyunun epey durdu da or, e, anlaşılıyor zaten. <gülüyor> Diğer yandan e, Fenerbahçe ise e, Alexis solsuz bir kadro ile sahadaydı. Buna rağmen e, kazanabilecek e, maçı kazanabileceği pozisyonlar buldu. Kritik bir pozisyonu Baroni harcadı. Baroni e, bu sene Christian Baroni bu sene. Kenarbahçe'yi sürpriz golleriyle, kritik golleriyle yarışta tutan önemli isimlerden biriydi. E, futbolun oyunun bir cilvesi olarak şampiyonluğu tayin edebilecek bir pozisyon buldu ama her zaman iyi vuran baronu bu sefer istediği gibi vuramadı. <gülüyor> bir nevi ben ona yarım ıska dedim e, o esnada. Vurmuş da vuramamış gibi bir durumdu. Ee, tabii Galatasaray'ın da özellikle Elmander'le bulduğu bir pozisyon vardı. Ee, maçın daha ilk yarısının ortalarında. Ee, o gol olsa ne olurdu? Belki o tribünleri farklı ateşlerdi. Takımı Fenerbahçe'yi farklı motive ederdi. Çünkü kaybedecek hiçbir şey olmadığı bir pozisyona düşecekti. Ee, olumlu da yansıyabilirdi. Bir gol yemesi Fenerbahçe'nin maçın başında bu ee, Şöyle bir durum var. Böylesine büyük kritik maçlarda, özellikle taraftarlar çok heyecanlı, çok istekli, çok arzulu olsalar da maç sırasında psikolojik olarak bir kaygı hakim oluyor ve kilitleniyorlar. İstedikleri performansı gösteremiyorlar. Oysa ki başlama düdüğünden önce taraftarlar çok daha coşkulu, çok daha arzu, çok daha böyle bugün galiba bu maçı e, taraftar e, bırakmaz diye düşündürüyor insana. Ancak başlama düdüğüyle birlikte yavaş yavaş dakikalar geçtikçe taraftarda böyle bir e, kötü sonuçla bitme ihtimali e, istenilenin anlamayacak olmasının olabilme ihtimalinin verdiği bir endişe hakim olmaya başlıyor ve bu e, İstenilen o saha atmosferi yaratılamıyor. Tam da yaratılması gereken bir maçta yaratılamıyor. Fenerbahçe tribünlerinin en coşkulu olduğu an e, ikinci yarı başlarken oyuncuların orta sahada bir yuvarlak oluşturup zafer yemin etmelerinden sonraki bölümdü. Meşaleler yakıldı, biraz e, baskı oluşturuldu vesaire. Ama yine bir süre sonra o tekrar e, e, yerini bir e, işte, Tezahüratla yapma, yapıp yapmam arasında bir git-geller yaşandı. Bu sadece Fenerbahçe özgü bir durum değil. Fenerbahçe taraftan özgü bir durum değil. Bu tür kritik maçlarda diğer statlarda da benim tanıklık ettiğim bir durum. Galatasaray bu sefer oyunu oynama fırsatını Fenerbahçe'ye verdi. Ee, zamanı iyi kullandı. Ve de e, belki de orada ilk, ilk e, ligdeki Kadıköy maçındaki o beraberliğin de verdiği bir motivasyonla e, beklediğinden daha sakin kalabildi. E, kırılmalar yaşamadı. Oyun e, bitti. Ve Goysüz biten mücadele sonunda Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Ve ondan sonra da esas oyun başladı. Ben buna aslında oyunun, o tırnak içinde oyunun son bulduğu an diyorum. Bunun da ne anlama geldiğini ikinci bölümde konuşalım. ışmadığında kuru bir dala benzerin gözlerin bana bakmadığında kanadım kırıktı benim Beyaz kuşlar taşırlar gönlümü aydınlığa seninle kaynaşınca Yorgun göllerde bir çiçek de bir at gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca Hıssız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezim neşeğimde Seninle kaynaşınca Yaşmadığımda kuru bir dala benzerim Gözlerin bana bakmadığımda kanadım kırıktır benim Beyaz kuşlar taşırlar gönlümü aydınla Seninle kaynaşınca göllerde bir çiçek Tebirat gibi dört nala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarlarım Bilinmezin eşinde Seninle kaynaşınca Göllerde bir çiçek de bir tay gibi dört mala Uçsuz bucaksız denizde Seninle kaynaşınca Issız çöllerde bir nefes Kanatlanır rüzgarların Bilinmedin neşeğimde Ben Kenan Başaran, Radyo Havam'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ne dedik? Son düdükle beraber Kadıköy'de yaşananlar, 11 aydır oynanan oyunun aslında sona ermesi anlamına geliyordu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki ayrılı bu sene, bu sezon. İşte Aydınlar dönemi, Demirören dönemi. Aydınlar döneminde başlatılan bir e, oyun Demirören tarafından katmerlendirilerek sürdürüldü. Ne demek istiyorum? 3 Temmuz'da 3 Temmuz 2011'de başlayan soruşturma futbolda e, Fenerbahçe'nin odağında olduğu şike soruşturması ile beraber e, bir ortam Oluştu futbolla. Bir tablo önümüze sunuldu. Futbolu yönetenler tarafından. İşte daha önce çok konuştuk burada. Tekrarda bir beis görmüyorum. Çünkü mecburuz. Olayları anlamak açısından bunu bir kez daha tekrarlamak zorundayım. Vahim bir tablo çizildi bize. Sonra hukukçular dediler ki bu bir kanaattir. Spor yargısı kanaata göre karar verebilir. Çıksın versin. Veril mi, veremez mi? Olur mu, olamaz mı? İşte yok. E, belge yok, yok. Savunma yok, yok. Şu yok, yok, bu yok. Haklı, haklı gerekçeler. Fakat süreç yanlış yönetildiği için Federasyon, Aydınlar Federasyonu haklı olduğu bazı konularda bile haksız duruma düştü. Şöyle bir rota çizseydi bize sevgili spor kamuoyu evet bir dava açılmıştır. Fakat biz elimize resmi belgeler ulaşmadan hiçbir adım atamayız. İki resmi belgeler ulaşsa dahi biz muhataplarından da savunma almadıkça yine bir karar veremeyiz. Üç bunları bir kenara bırakın. Biz Olağanüstü bir duruma karşı karşıyayız. Bir yasa çıktı. Bu yasa bize ilk defa uygulayacağız. Ne olduğunu çok iyi bilmiyoruz. O yüzden karar aldık. Ceza yargısındaki dava sonuçlanana kadar bekleyeceğiz. Veya iddianame çıksın. İddianameden sonra biz harekete geçeceğiz. Bunların hepsi söylendi. Ve bir çoğundan yani hem söylendi hem söylenmedi. Önce denildi ki belge takım belgeler gönderildi. Sonra denildi ki tamam ama savunma alamadık denildi. Peki savunma alın falan filan. Yani rota yanlış çizildi. Teşhis erken konuldu. Rota yanlış çizildi. Ve sonrasında artık e, buna rağmen kendi kurullarını işletmeye başlayan futbol Federasyonu haklı ya da haksız bir tarafa bir kanaate varmış. Bir şey düşünmüş. Bir yaptırım uygulaması gerektiğine hükmetmiş. Bu da dediğim gibi tartışılır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu ayrı mesele. Ama bir hükme, bir hüküm oluşturmuş. E o halde hükmü uygula. Hayır uygulayamıyoruz. Niye? Çünkü e, o güç yok. Yani birinci eti kuru raporuna göre işte Fenerbahçe'nin bir takım maçlarda girişimlerde bulundu. Ortaya çıkmış o günkü talimata göre de Fenerbahçe'nin küme düşürmesi gerekiyor. Bunu yapamıyorlar. Yapamayınca da arkadan dolanmaya çalışıyorlar ve Yok işte puan dedim. Şöyle yapalım. UEFA'yı ikna ettik. Şöyle olacak. Böyle olacak. Tam anlaşma sağlandı deniliyor. İkinci gün patlıyor. Efendim talimatı değiştirelim. E hadi buyurun değiştirelim. Talimat değişikliği için Ankara'ya gidiliyor. Ankara'da talimat değişikliği konuşulacağına. Efendim biz burada olumlu oy verirsek bize ne kadar para vereceksiniz şeklinde pazarlıklar dönüyor. Bir başkan diğer başkana kafana şarjör boşaltırım demeye başlıyor diyor. Eee 58. madde değişikliği için gidilen genel kuruldan Federasyon Başkanı değişikliğinin ilk adımı atılarak dönülüyor. Aydınlar ondan sonra istifaydı, şuydu, gitti, döndü derken çok fazla sürmeden bıraktı, gitti. Yerine Başbakanın talimatıyla Yıldırım Demirören geldi. Yıldırım Demirören geldi, ne yaptı? Başbakan'ın gösterdiği yolda talimatı değiştirdi. Kişiler kurumlar ayrımına gitti. Bütün bunlara Fenerbahçe Başkanı itiraz ediyor bu arada. Hayır diyor değişmeni istemiyoruz. Diyelim ki bu strateji olabilir, taktik de olabilir. Kim ne diyebilir yani nihayetinde bu bir e, kurumsal korunma çabası yani. Niye yani kendi takımını elbette kendi takımını elbette kendisini koruyacaktır. Bu en doğal hakkıdır blöf yapıyorsa, stratejik bir adım atıyorsa, taktik yapıyorsa yani sizi bir şekilde yanıltmaya çalışıyorsa siz de yemeyeceksiniz o zokayı o zaman. Bu konuda ben asla ve kata Aziz Yıldırım'ı ya da Fenerbahçe'yi suçlamıyorum. Onlar suçsuz olduklarını düşünüyorlar ve savunmalarını böyle yapıyorlar. Kapalı kapılar arkasında ne söylemiş olurlarsa olsunlar. Çünkü ben kapalı kapılar arkasına ulaşamıyorum. Ben kamuoyu önünde Eden üzerinden yorum yapmak zorundayım. Benim başka verilerim yok. Çünkü kamuya e, önünde herkes e, resmi olanı söylüyor. Gayri resmi olana ulaşma imkanım yok benim açıkçası. Hasılı Demirören geliyor. Demirören e, gelirken de işte Trabzon kanadına göre onlara bir söz veriyor. Kupa sizin diyor. Eee Yalanlamıyor da. Böyle bir şey demedim de demedi enteresan bir şekilde. Efendim diğer taraftan Fenerbahçe bir puanın dahi silinmesini istemiyor. Yani bu nasıl bir uzlaşı? Bu nasıl bir e, boncuk dağıtmadır? Anlamıyorum. Yıldırım Demirören başkan seçilirken e, nasıl davanın iki ayrı ucunda duruyormuş gibi gözüken iki kulübün de onayını aldı. Hayret etmiştim zaten o zaman. Yani ya Demirören'in Fenerbahçe'nin karşı gelmesi gerekiyordu. Trabzonspor, Trabzonspor bunu şöyle açıkladı: Efendim işte biz bu işin içinde yönetimde hiç olmasak daha kötü. Biz orada olacağız ki bir takım kararlar aleyhimize çıkmasın. İşte Galatasaray'da olsaydı daha iyi olurdu gibi laflarda söyleniyor. Kısa keselim. Yıldırım Demirören, bir de Mehmet Ali Aydınlar'ın yarattığı playoff ucubesini efendime söyleyeyim süper final olarak değiştirdi parlattı e, o dekoder satışı çok önemli bizim için diyen başkan o enkaza dönüşmüş ligin kremasını da yani krema niyetine iyice parlattı süper lig süper bol gibi böyle Amerikan e, futboluna bir nevi göndermede bulundu Tabi e, sezon boyunca Futbol Federasyonu'nun şirke davasının sportif ayağındaki e, kepaze denilebilecek yanlış e, neyse bu söz ağır da kaçmış olabilir Bir geri alalım. Çok yanlış. Yolda yöntem yüzünden e, büyük bir e, külfete, kalbura dönüşen bu ligi hiç haya duyulmadan bize iyi bir şeymiş gibi yutturmaya çalıştı. Geldiler son maçta son maça kadar da kilitlediler bu ligi. Heyecan sürsün. Yayıncı kuruluş güzel para kazansın diye. Düşünün bu süper final maçlarının hiçbiri kulüplere ekstra para kazandırmadı. Haslat dışında yani yayıncı kuruluş oradan ekstra bir para vermedi. Rekabet kurulu Buna da nasıl gözüm yok, hayret ediyoruz. Neyse ki ihaleyi uzatmadı. İhalesiz bir şekilde yayıncı kuruluşun yayın süresini uzatmadı. Ee, ne oldu? Murdar dediğimiz bir ürünü burada kulüplerin, futbolcuları tenzih ediyoruz. Murdarlaştırılan bir lig çok kıymetli bir marka imiş gibi süper final ambalajına konulup getirildi önümüze. Ve bunu alkışlayın. 34 hafta boyunca ötelenen gerilim süper finale sıkıştırıldı. Fenerbahçe-Trabzon. Trabzon-Fenerbahçe maçlarında yaşanan sıkıntılar ortada. Özellikle Trabzon-Fenerbahçe maçları. Yani Trabzon'da olanlar. Orada neler yaşandığını gördük. İnanın ki İnanın ki yaratılan bu tabloya rağmen yine ucuz atlattık biz. İnsanlar yine bana göre sağduyulu. Daha kötü şeyler olabilirdi. Bununla sevinsinler bence. Bu kadar gerilinli bir sezon. Fenerbahçe açısından özellikle sıkıntılı olmuş bir sezonu ve de prosedür olarak baktığımız zaman Teknik olarak baktığımız zaman çok da haksız sayılmayan bir Galatasaray ke, niye son maça yani niye ikinci kez bir final durumu oynasın, yaşasın? Tamam itirazları zamanında doğru düzgün yapmamış olsa dahi her neyse taraftar nezdinden bakıyorum ben çünkü. Bir taraf 34 haftada şampiyonluk hakkını kazanmış ama bir ekstra final oynayacak. Diğer taraftan işte Şike davası süresince hakkında hüküm verilmemiş, yani resmi olarak bir yaptırım uygulamamış ama kafalarda da mahkum edilmiş bir kulüp getiriliyor. Kadıköy'de son maçta şampiyonluk için kapıştırılıyor. Üstelik deniliyor ki efendim siz bütün olanları unutun. Hiçbir şey olmamış gibi Son düdükten itibaren de böyle birbirimize çiçekler atın, rakibinizi alkışlayın, kim kazanmışsa biz böyle bir peri masalı gibi bitirelim bu işi. Bu bir kabustu. Bir kabusu peri masalı gibi kapatmaya çalışamazsınız. Buna hakkınız yoktu. Bunu hak etmediniz. Futbol yönetemler bu ödülü almayı hak etmediler. Önce hak etmeleri lazımdı. Buradan geliyoruz Kadıköy'de işte dediğim gibi o son düdükten sonraki olaylara. Ama dediğim gibi önce bir 10 dakika önce neler olduğuna bakalım maçta. Maçtan 10 dakika önce. Stat önünde büyük bir kalabalık. Hepsi de içeri girmek istiyor. Hadi aradan sızmak isteyenler falan filan bir yana. Biz de çocukken, gençken bazı maçlara kaçak girmeye çalışırdık. Eskiden bir moda vardı. Kapılara vururdunuz. 60. dakikadan sonra falan başkan açın derdi kapıları. Biz de özellikle öğrenciler olarak girerdik içeri maç seyrederdik. Güzel günlerdi aslında. Hakikaten güzel günlerdi. Ve biz tırnak içinde hani it kopuk kontenjanından yoldan geçerken girerdik o statlara ama ne kimseye bir taş attığımız olurdu ne bir bıçak salladığımız olurdu. Çünkü gayemiz oyunu izlemekti. Biz orada o yıldızları seyretmek isterdik. Biz o oyuna aşıktık. Bugünkü e, durum ayrıca konuşulması gerekiyor fecaat. Hasılı elinde kombinam vardı. İçeri girmek istiyorum. Giremiyor. Üstelik o kalabalık sağa sola itiştirip takıştırılarak protokole yol açılıyor. Protokol geliyor. Protokol geliyor. Protokol. Bunun latince anlamına lütfen iyi bakınız. Bu konuda da e, kendisini almamız istedi. Can Yücel. Güzel bir lafı vardır bu protokol üzerine. Burada anmayalım lafı. <gülüyor> e, hasılı orada zaten gergin bir gün e, şampiyonluk maçına çıkılığı ezeli rakiple kaybederse hem şampiyonluğu kaybediyor hem ezeli rakibine kaybediyor. Çünkü bunlar hep işleniyor. Hani kaybetmek var. Kaybetmek var. İşte pek rakibin olmayan bir takıma kaybetmek farklıdır. Ee, ezeli rakibine kaybetmek, iki kere kaybetmek gibi bir şeydir. Türkiye'de bu böyle. Buna rağmen o kitle psikolojisi hiç hesaba katılmadan hop gazlar sıkılıyor zırt pırt gaz sıkılıyor bu memlekette. Yani zırt pırt. Son bölümüne devam edelim bu konuya. Gerildi olmaz işleri bin bir dert ile dolu Tintin Ben Kenan Başaran, Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Evet, ne dedik? Hemen bu filmlerde silah göründüğü zaman, filmin başına bir silah gözüktü mü, klişedir. Bu silah illa patlayacak. Bu bir klişedir, sinemanın bir klişesidir. Türkiye'de polisinde gazı bu hale geldi. Gaz tabancası göründü mü illa patlayacak. Kaçarı yok yani. Yani kaçarı yok. Hoş bir oyun gibi geliyor galiba. Neden o kitleyle bir uzlaşma içine girilmiyor? Neden polis şefi gelip şöyle yüksek bir yere çıkıp arkadaşlar durun şöyle çekilin böyle çekilin yardımcı olacağız hepinize denilmiyor. Hemen hop job gaz gaz job job gaz gaz job arasında bir tercih yapmış varlık gazdan yana. Kullanmış tercihini. Bu e, vesileyle de gazın ne kadar zararlı olduğunu en apolitik tipler de öğrendi. En sağırlar da duydu. Koca koca eskiyen yan yönetmenleri de öğrendi. Artvin'de, Hopa'da, Metin Hoca öldüğünde o gazdan inanmamışlardı. Onu da Hatırlamış olalım bu vesileleri. Hasılı maçtan önce başlayan bir durum vardı zaten. Maç sonrasında ne oldu? Maç sonrasında olan şu. Düdük çaldı, bitti. Galatasaraylar orta sahanın civarında sevinç yumağı Polis hemen gidip onları kordona aldı. Bir 12 Eylül sahnesi gibi böyle hani devrimcileri alırlardı Yuvarlığa, çembere orada bekletirlerdi ki araçlar gelsin, alıp götürsün. O misal bir görüntü. Ben bunları tabii aşirlerden filmlerden e, anımsıyorum. Yoksa yaşadığımdan değil. Ee, buna rağmen herhangi bir sıkıntı yok. Futbolculara bir saldırı yok. Diyelim ki futbolculara karşı tedbir alıyorsunuz. Olur. Güzel. Güzel bir düşünce olur ya. Yani birisi de hakikaten sahaya gidip yapabilir. Yani yapar da yani. Bu sadece Fenerbahçe'ye mahsus bir şey değil. İnönü de olsa inönündeki e, taraflara karşı da böyle önlem alır. Ama önlemi nerede ve ne şekilde aldığınız çok önemli. O halde sarmaş dolaş yani böyle bir e, bunu psikologlarla da konuştuk, psikiyatralarla da konuştuk geçen akşam televizyonda. Polisin o tavrı bir provoke edici durum da yaratıyor. Yani adamın tribünde tırnağı öfkelen e, kudurmayacağı varsa da kudurabiliyor. Yani niye öyle çember alıyorsun? Kim onlara bir şey mi yaptı ki sen öyle almışsın kordona bizden korumaya çalışıyorsun? Duygusunu harekete geçiriyor. Yine de ne oldu? E, Galatasarayla soy odasına falan gittiler. Bu arada tabii futbolcular birbirleriyle hani bir tokalaşmak, tebrik etmek ve de teselli vermek istiyor ama dediğim gibi o Polis çemberini yaramadılar bir türlü. Belki yarsalar... iki takım oyuncuları... sarmaşta dolaş olsalar... Forma değişikliği yapsalar ne güzel olur. E, o bütün türbünün gazını da alırdı belki. Kaldı ki... Türbün zaten... Daha maçın bitmesine iki dakika kala alkışlamaya başlamıştı. Takımın... Hani yenilgiyi kabul etmişti türbün. E, o sürerdi. Ama... izin verilmedi bence... İkincisi, yani bunu daha önce de örnek olarak verdim. Bu hafta hiç konuştum bazı yerlerde. Ee, iki dakikada oysa ki çok şey değişebilir. Ne değişebilir? Manchester United, Manchester City'nin şampiyonluk e, yarışında şampiyonun adı iki dakikada önce United'tı sonra City oldu. Manchester United maçını 1-0 kazandı bekliyor. City maçına 5 dakika uzatma var. Manchester bekliyor ki o maçta bitsin de ben şampiyonluğumu ilan edeyim. Ezeli rakibi. Manchester City uzatma dakikalarına 2-1 geride gitti. 92 buçukta 2-2 94 buçukta yaklaşık tahmini söylüyorum. 3-2 yaptı ve 44 yıl sonra şampiyonluğu aldı. 2 dakikada 44 yıllık bir tarih değişti. Demek ki Fenerbahçe'de 2 dakikada bir gol bulabilirdi. Ama oyunun ruhu vardır. O ruh o seyirciye yansıdır ve tamam dediler. Nasıl ki arenada Fatih Terim anlayamadıysa o ruhu. Bugün evet çok iyi oynuyorsunuz. Müthiş oynuyorsunuz ama ya burada bir şey var. Bugün oyunun ruhu şöyle. Ne yapsan da sen bu maçı alamayacaksın Hocam kazanmaktan ziyade kaybetmeme oyna diyen bir oyun ruhu vardı ama Fatih Terim orada bitirmek istedi. Çünkü Kadıköy'e gelmek istemiyordu şampiyonluğu garantilemeden. O da haklıydı bir yerde ama beraberliğe de oynayıp e, bunu sağlayabilirdi. Ama kazanmak istedi, kaybetti. E, oyunun ruhunu bence okuyamadı için. Sonra böylesi bir e, sezonun sonunda Ezeli rakibine kendi sahanda da e, şampiyonluğu veriyorsun ve o kupanın orada kaldırılacağı da söyleniyor. Bu kadar bir fanatik taraftar için özellikle ağır etmenler bir araya geliyor ve o kesimin bir takım tevkileri olacağını biliyorsunuz. Koltuk atar, biraz bir şey atar. Gidip orada lokal bir müdahale yapacağınıza onu da gazsız ama yani kalkanlarınızı kaldırırsınız. Gidersiniz yine konuşuyorsunuz. Yöneticilerden birini çağırırsınız. Onlar ulaşmaya çalışır. Ama hayır. Direkt gaz sıkıp işi çığırından çıkartıyorsunuz. Ondan sonra araba mı devrilir? Konteyner mi devrilir? Sahaya mı girilir? Yani ondan sonrası Vallahi hiç kimse tasvip etmiyor. O yapanlar da tasvip etmeyecektir yaptıklarını. Ama işte e, burada bizim muhatap deniliyor ki, niçin polisi suçluyorsunuz? Polisi suçlamıyoruz. Polis, bizim muhatapımız polis çünkü. Yani biz kamu, kamusal olandan ancak hesap sorabiliriz. Hani onun madem sen suçlu diyorsun, onu illegal diyorsun hatta, yasa dışı olmakla bile suçluyorsun. Ben burada muhatap olarak, vatandaş olarak benim vergimde çalışan kişiye ancak sorar dedim, Efendim sen bu olayı niye bitirmedin? Niye büyütmede, çözmedin diye sorarım. Öbür taraf zaten muhatabım olamaz. Olsa ona derim ki sen niye yaptın bunu derim yani. Ha, bunu da diyoruz yine yani. Tabii toplamına bakıldığı zaman yaşananların bu iş şike davasından bağımsız düşünülemez. Bu durum koca bir sezonun koca bir sezonun patlamasıdır. Ee, Aziz Yıldırım yaptığı bütün savunmalarda e, Yaptığı bütün savunmalarda Fenerbahçe'ye bir operasyon yapıldığını ve bu operasyonu organize şubeden yönetildiğini iddia etti. Organize şubeyle belli kesimler arasında bağ kurdu, ipuçları verdi. Hasılı bir tablo çıktı, bir resim çıktı. Taraftar da o resmi kabul ediyor doğru olarak ve ona göre hareket ediyor. Bu çağlayan duruşmalarına da görülen bir durum. Bugüne kadar yapılan protestolarda da görülen bir durum. Polisin Senay bu operasyonu yaptığına inanıyor. Başkanı öyle inanıyor. Taraftarı da başkanına inanıyor. Doğru mu yanlış mı? Bunu da süreç gösterecek. Ee, arada böyle bir husumet oluştu. Kadıköy'de yaşananları bu gözle bakmak lazım. Komplo teorisi üreteceksek iki komplo teorisi üretebiliriz. Yani bir taraftar nezdinden bakarız. Deriz ki taraftar orada Galatasaray'a kupayı aldırmamak için bu olayları yaptı. Diğer taraftan dersiniz ki Fenerbahçe'yi sürekli kendini suçlayan Fenerbahçe başkanını haksız bir konuma sürüklemek için polis oradaki olayları bilinçli olarak bu boyuta getirtti. Bu da bir komplo teorisi. Ama komplolarla işimiz yok. Çünkü bunun sonu yok. Bunlar artık yoruyor. Yoruyor beni. İstanbul'un inşaatları gibi komplo teorileri yoruyor. Herkes özellikle birbirlerine muhatap olanlar birbirlerine karşı ne iddia ediyorlarsa açıkça adını koysunlar. Her şeyde basını suçluyor herkes suçluyor. Basının günahları çok büyük. Biliyorum. Ama şunu söylüyorum ben de buradan. Bugünkü yazımda da onu yazdım. Tamam. Bugün kulüplerin medyası var, gazetesi var, dergisi var, televizyonu var. Onların adını koyduk da, koyup da bizim söylemediğimiz ne var? Yani o kanalların tele, kulüp televizyonlarına her fikirden insan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sadece Takımın, o kulübün formasını giyenler çıkıyor. Peki Şike davasında özellikle Kenan Başaran'ın söyleyemediği ne var? Fenerbahçe TV'nin söylediği ya da Galatasaray TV'nin söylediği. Lütfen bunu da düşünmek gerekiyor. Aslında bu konu daha çok konuşulacak. Bugün çok da süremi açtım. Sonuç itibariyle şunu söylemek lazım. Ee, bu durum işte Fenerbahçe'ye mal edilemez edilir falan. Bunları geçelim. Bunları geçelim. Bunlar hep beylik gaflar. Bugün Ankara'ya bakalım. Dileriz Ankara'da sadece futbolu konuşuruz. Güzel sahneler olur. Ama suni olmasın. Gerçekten kalpten gönülden gelsin. Türkiye Kupası, 50. Türkiye Kupası ya Bursa Spor'un ya Fenerbahçe'nin olacak. Fenerbahçe 29 yıldır kazanamıyor. Bursa da 26 yıldır kazanamıyor. İkisi de hasret bu kupaya. Fenerbahçe toplamda 4 kez kazandı. Bursa Spor ise 1 kez kazandı. Fenerbahçe'nin ilk kazandığı kupa Bursa Spor'a karşı 74 yılında eğer kazanırsa son kupayı da ona karşı kazanmış olacak. Böyle bir ironi var. Aykut da, Ertuğrul Sağlam'da oyuncu olarak kazandılar. Hoca olarak hiç kazanamadılar. Ee, güzel istatistikler var. Güzel tesadüfler var. Ee, Fenerbahçe bu sene bu kupayı alırsa son kupayı aldığı Mersin İdman Yurdu'nun da süper ligde olduğu bir sezonda kazanmış olacak. Bu da enteresan bir durum. Eee Kazanamasa da 30. yıla devredecek. Bu kupanın hakikaten anlamlı olması son yıllarda herkesin konuşuyu olması da Fenerbahçe'nin katlı bir değerdir. Fenerbahçe bu kupayı uzun yıllardır alamadığı için bu kupa kıymetli oldu. Ondan önce inanın ki bazı yıllarda kimsenin dönüp bakmadığı bir kupaydı bu. Galatasaray 14 kez kazandıktan sonra kupaya çok fazla asılmamaya başlamıştı. Bazı senelerde takımlar yedek çıkıyordu vesaire vesaire. E, bu sene zaten formatı çok değiştirdi. Kısa devre bir kupa haline dönüştürüldü. E, uzun yıllar kazanamayınca Fenerbahçe taraftarlar nezdinde şakallara, dalgalara konu oldu. Fenerbahçe'de bu hasrete son vermek için ciddi ciddi asılınca bakın e, 2000'den bu yana Fenerbahçe 6. finaline çıkıyor. İnanılmaz toplam 14. finaline çıkmış olacak. Daha önce dört kupayı ezeli rakiplerin dışındaki rakiplere karşı kazanmış, yani Trabzon'u, Fener, ve Beşiktaş'ı yenerek bu kupayı hiç kazanamamıştı Fenerbahçe. Şimdi de bir şampiyonluğa oynayacak yine, beşinci şampiyonluğa oynayacak. Bu açıdan bakarsak bir ilki de gerçekleştirmiş olacak, kazanırsa Bursaspor'da kazanırsa şampiyonluğun üzerinden bir de Türkiye Kupası alacağı için. Bir, e, gerçekten 5. büyük olma iddiasını şimdilik zaten öyle daha da güçlendirmiş. Kalıcılaştıracak daha da. İnşallah dediğimiz gibi güzel bir futbol e, izleriz. Güzel bir final izleriz. Ben de bu akşam bu maçta olacağım. Haftaya detayları konuşuruz beraber. Şimdilik hoşçakalın. Paslaşmalar